Bilgi Çağının hukuku programına hoş geldiniz Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. E, bugünkü programda konuğum gene e, Sayın Avukat Gökhan Ahi. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Teşekkür ederim. E, bugün daha çok Türkiye'ye dönük olarak konuşacaktık. Geçen programda öyle anlaşmıştık. E, bir hafta, iki hafta oldu galiba değil mi? İki hafta önce. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi ki kurucususunuz yanlış hatırlamıyorsam. Kurucuları arasındayız. Kurucuları arasındasınız. Baronun düzenlediği Bilişim Hukukunun Konuşulmayanları başlıklı ilginç bir panel vardı. Bu panel iki bölümden ibaretti ama değinmediğiniz konu da kalmadı galiba. O çerçevede bugünkü programda bilgi paylaşırsak e, Türkiye'de e, bilişim hukuku, internet hukuku ne, ne merkezde temel konular neler bunları da özetlemiş oluruz gibime geliyor. Ne dersiniz? Yani Çok iyi olur çünkü e, çok güncel konular var. Kanunların biraz gerisinde kalmış olduğu, el yordamıyla hukukçuların bulmaya çalıştığı birçok konu var. Çünkü en son ceza kanunu 2005'te değişmişti. Orada bilişim suçları düzenlenmişti. Bugün geldiğimiz noktada birçok yeni suç tipi olabilecek eylem çıktı. Ancak hiçbiri bilişim suçlarında düzenlenmiş değil. Ama ne yapıyor emniyet veya savcılık? Ne yapıyor? Ceza kanundaki ilkeder ay aykırı olarak benzetme yoluyla, kıyas yoluyla e suç yaratmaya çalışıyor çoğu zaman. Allah'tan şu an mahkemelerden bunlar dönüyor. ...mahkemelerde bir şekilde... ...bu dosyalar temize çıkıyor. Ama ne yazık ki soruşturma aşamasında... ...birçok bu şekilde... ...kanunsuz suç ve ceza olmaz... ...ilkesine aykırılıklarla karşılaşabiliyoruz. Peki bir şey soracağım. Şimdi siz o panelin başlığını... ...daha doğrusu panelin... içeriğini belirlerken... ...başlığa niye konuşulmayanlar... ...demiştiniz? Biraz daha derin konulara... ...biraz daha güncel... ...yeni ortaya çıkan durumlara uyalım dedik. Çünkü bugün... Bir kitapçıya gidip bilişim hukuku öğrenmek istiyorum diye bir kitap alsanız hı hı. en erken baskısı kitapların 2008-2009. Ama bunlar da genelde Yargıtay kararlarından esinlendikleri için hep böyle daha eski tarihli Yargıtay kararları ve Yargıtay'a da gelene kadar bir olay. Dört yıl beş yıl geçtiği için yargılaması, soruşturması, ve Yargıtay'dan karar çıkıp geri dönmesi hep birkaç sene önceki olayların yargıtay kararları var. Hı hı. Yani şu an çok güncel bir olay olsa oturup araştırsanız bununla ilgili bir yargıtay kararı bulamazsınız. Mesela çok basit bir örnek. Ee, Twitter'da beğendiğiniz bir içeri şey, retweet ettiniz. Retweet ettiğinizden dolayı sorumlu olur musunuz? Olmaz mısınız? O içeri benimsediğiniz anlamına gelir mi? Gelmez mi? Mesela çok güncel bir sorun. Ee, başka bir güncel sorun. Online dizi siteleri var. Yani hı hı. internette arıyorsunuz. Belli bir sınıflandırmayla açılmış dizi siteleri var. İstediğiniz diziyi seyrediyorsunuz. Hatta şimdi o yeni bir iş koluna da dönüştü evet, galiba. Evet, yeni bir iş koluna mi? dönüştü. Şimdi bir yandan Sebastian mıydı bir site var öyle getiriyor ne istiyorsanız. Evet, evet. evet. Ee, şimdi yayın firmaları, daha doğrusu dizi yapımcıları ve televizyon kanalları hayır hiçbir yerde yayınlanamaz. Burada bizim yayınlama hakkımız var diyorlar haklı olarak. Ve internetteki yayınlarla mücadele ediyorlar. Ama bir yandan da internette dizi sitesi yapan adamlar biz bunu kendimiz yayınlamıyoruz. Zaten YouTube gibi, Dailymotion gibi, MetaCafe gibi açık video kaynaklarından alıp yayınlıyoruz diyor. Hı hı. E şimdi hal böyle olunca da gerçekten bu adamın ee, dizinin hakkını ihlal ettiğini söyleyemeyiz. Alıp sadece sunuyor ama yeniden iletim hakkı da olduğunu düşünmüyoruz. Yani yeniden üretim hakkı da oldu açık değil. Hı hı. E onların da uğraşması gereken yer o zaman YouTube değil mi hoşunu diyor. E zaten YouTube değil mi hoşunda bu yapımcılara e, ekran vermiş. Demiş ki sizin diziniz veya filminiz varsa buradan silme yetkileriniz var demiş. E hal böyle olunca ortalık biraz karışıyor tabii ki. Hı hı. Başka bir konu maç yayınları konusu. Mesela yine panelde konuşulmuştu. Maçın kendisi, maçın yayını bir telif hakkı doğru mu doğurmaz mı? Bir fikri sınay hak mıdır? Şeklinde tartışmalar oldu. Birçok hukukçu bunun bir telif hakkı olmadığı yönünde birleşti. Maç Çünkü maç, maçın kendisi bir eser sayılmadığı için evet. o noktaya gelindi değil mi? Aynen öyle. Ve bu tartışmalardan sonra mesela maç yayınları yapan kuruluşun mahkemelerden internet sitelerindeki yayınları durdurma, hatta İstanbul'da bu kararlar alamadığı için Adana'ya kadar, Diyarbakır'a kadar gitme, ...gibi eylemleri. Yani bu durdurma hakkının... ...olup olmadığı tartışıldı. E geçen yıl e, Dijitürk... ...blogger'ı engellemişti ya, öyle ...öyle evet. maç yayını durdurdu. Şimdi orada edilirken. da bir şeyler karışıyor. Şimdi Dijitürk'ün ben burada mücadelesini anlıyorum. Şimdi bir yatırım var. Bu yatırım karşılığında Futbol Federasyonu'ndan... ...bir maç yayını ihalesi alınmış. Yayınlama tekeli var. Buraya kadar normal. İnternette de birileri yayınlıyor... ...bunlarla mücadele edecek. Ama mücadele ettikleri yerler yanlış. Mesela adam maç yayınından 3 dakika önce, 5 dakika önce sözlük sitesine, forum sitesine veya Twitter'a linkleri koyuyor. Hı hı. Ama ne yapıyor Dijitürk? Gidip bu linklerin sahiplerine ulaşmaya çalışmıyor veya başka bir yöntem geliştirmiyor. Sözlük sitelerini yani başka kapatıyor. Başka bir teknik yöntem de geliştirmiyor. Mesela her yayının bir dijital kodlama yapıp bununla tespit yapmaya çalışmıyor. Onun yerine sözlük sitelerini veya forum sitelerini veya başka siteleri kapatmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Yani... Bunlar çok konuşulan konular değil. Ee, bunları geçen hafta, geçen haftalarda tartıştık. Hı hı. Ve diğer bir konu da mesela e, alan adları konusuydu. Alan adlarıyla ilgili haksız rekabet çok ciddi boyuta geldi. Sadece alan adları değil. Aynı zamanda da e, internette kullanılan bazı metadata veya işte metatek gibi e, teknolojilerin... ...yanlış kullanımı veya kötü e, niyetli kullanımıyla ilgili... Bir takım haksız rekabet örnekleri var. Bundan yola çıktık şeye geldik. Çekilen içeriklerin ne olduğu konusunda bir takım problemler olduğuna kanaat getirdik. Çünkü bugün bir bakıyorsunuz haber siteleri herhangi bir yerde haber çıktığı an bu haberi kral ediyor, çekiyor ve kendi sitesinde yayınlıyor. Şimdi bu çekilen içerikler içeri çeken kişi açı, açısından bir hak ilali doğar mı? İçeriği okuyan kişi açısından bir problem doğru mu? Veya içeriği alınan kişi açısından bir e, hak talebi yaratır mı gibi birçok konuyu gündeme taşımayı hedefledik. Çünkü bu aslında tartıştığımız konular cevabı da net verilebilecek bir konuda şu an için. Sadece hı. kişisel görüşlerimizi söyleyebiliriz. Tabii tabii. Böyle olması günde... lazım, hı hı. şöyle olması lazım ama bununla ilgili bir hukuki düzenlemeye de ihtiyacımız yok. Ama bir iştihada bir mahkeme kararı bununla ilgili... Ve gerçekten de herkesin adalet duygusunu tatmin edecek birkaç mahkeme kararı olsaydı ve onları emsal olarak kullanabilseydik çok çok iyi olacaktı. Şimdi bir de genç dinleyicilerimizin ya da ruhen genç dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğini zannettiğim bir konu daha uzun uzun tartışıldı bu panelde. O da oyunlarla ilgiliydi. Evet. Ama onu izin verirseniz ikinci yarıya bırakalım. Gençlerden bahsetmişken şimdi hemen sizin de dinlemeyi istediğiniz, seçtiğiniz parçayı çalalım. Fan söylüyor We Are Young. Give me a second eye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 you 94 94.9 açık radyodayız sevgili dinleyenler bilgi çağı'nın hukuku programı sürmekte konumuz sayın avukat Gökhan Ahi. Ee, az önce de fan grubundan We Are Young dinledik. Çünkü gençlerden söz ediyorduk. Gençlerin ilgisini çeken konuların bir başında da oyun geliyor. Biz de burada bunun hukuki boyutunu konuşuyoruz tabii. Ee, Bilişim Hukuku'nun konuşulmayanları panelinde oyuna çok yer verildi. Evet. Ee, dinleyicilerimize özetleyebilir miyiz sayın? Tabii ]ahi? ki. E, oyun aslında çok böyle gençlerle de ilgili bir şey değil. Oyun hakikaten her yaş grubundan çok sık oynanan bir kavram. Ve özellikle dijital oyunlar dediğimiz zaman da dünyada çok yaygın. Bugün dijital oyun şirketleri artık büyük sanayi şirketleri bile geride bırakacak gelirlere ulaştılar. Evet. Şimdi oyun hukuku deyince bizim birçok yere, yere dikkat çekmek istedik. Çünkü oyun bugün Türk telif yasalarında düzenlenmiş değil Mesela fikir sanat eserleri kanununda genelde sinema eserine benzetildiği için e, eser, kabul ediliyor. eser kabul ediliyor. Eser evet oyun ama oyunun içerisinde oyun multimedya bir kavram. Hı hı. Yani içinde ses var, yazılım var, müzik var, yazılım var, film var, görsellik var, 3D animasyonlar var, kurgu var, senaryo var. E bütün bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman... Aslında oyunu sadece sinema, sadece video, sadece görüntü, sadece sesli sınıflandırmanız mümkün değil. Oyunu bir multimedya eser olarak görmeniz lazım. Ve multimedya esere kendine has bir takım düzenlemeler olması lazım. İlk e, tartışılan konulardan biri buydu. Hı hı. Diğer tartışılan oyunla ilgili bir konu ise kullanıcı hakları. Mesela oyunun içerisinde e, mesela çok kullanıcılığı ve... E, Kitlesel oynanan oyunlar var birlikte online olarak. Bunların çeşitli isimleri var. Mesela bu oyunlarda insanlar normal oyunu ücretsiz oynuyor ama ekstra bir takım haklara kavuşmak istiyorlarsa karşılığında bir para ödeyip küçük paralar ödeyip oyun içi eşyalar satın alabiliyorlar. Dijital oyuncaklar alıyorlar evet. değil mi? Evet hı. oyun itemleri denediğimiz işte hı hı. dijital eşyaları satın alıyorlar. Bu dijital eşyalar bir başkası tarafından ele geçilebiliyor haksız bir şekilde. <gülüyor> ve e, bununla ilgili de çok enteresan Hollanda mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var. Bir çocuğun oyunda kullandığı sanal eşyalarını çalan başka bir kişinin eylemini mahkeme gerçek hırsızlıkmış gibi değerlendirdi. Çünkü ekonomik değer taşıyor ve dedi zilyetliğini oradan alıp oraya geçirdiği gibi. Halbuki o malın Türk hukukuna göre bir zilyetliği yok ama çok enteresan bir karardı Hollanda mahkemesinin kararı. Sanıyorum şu an temizde. Oyun içi haklar konusunda bir takım sıkıntılar var. Mesela oyun firması işte oyun içi adaleti sağlamak zorunda. Ama aynı zamanda da kullanıcıların güvenliğini sağlamak zorunda. Hani hem kullanıcı güvenliği sağlamak hem oyun içi adaleti sağlamak gibi çok büyük görevleri de var ve bunları ne, nasıl yerine getirecek? Hangi sorumluluklar ve hangi bilinçlerle yerine getirecek gibi e, anlayışların yavaş yavaş hukuk sistemlerine girmesi gerekiyor. Hı hı. Bunun dışında bazı oyunlarda da ee, şiddet, aşırı şiddet, aşırı cinsellik veya aşırı kabadil görülebiliyor. Ha, bu konuda belki çocuklarla ilgili bir takım e, kısıtlamalar da konulması gerekiyor. Çünkü çocukların sosyal gelişimi açısından oynadıkları oyun niteliği önemli. Oyunlara bir yaş derecelendirmesi yapılması lazım. Aynen bugün Rütük'ün e, televizyonda oynayan diziler için, filmler için yapmış olduğu uygulamayı... Kültür Bakanlığı'nın sinemalar için yapmış olduğu uygulamanın aslında oyunlar içinde olması gerekecek. Çünkü bugün nasıl Kültür Bakanlığı'nın onay verdiği 13 yaş üstü filmler veya işte herkes için olan filmlerde sinemanın gişesinde veya kapısında yaş kontrolü yapılabiliyorsa aynısının da internet kafelerde veya aileler tarafından oyunlar içinde yaş kontrolü olarak verilebilmesi lazım. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz geçen 2011'de ...Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu kuruldu. Ben de yönetim kurulu üyesi olarak... ...görev yapıyorum. Öyle mi? Evet. E, Dijital Oyunlar Federasyonu... ...Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı... ...bir spor federasyonu şeklinde kuruldu. Ama, web adresi var mı aklınızda? E, web ona? adresi var. Şu an çalışma aşamasında... ...veya yayına girmiş olabilir. E, Tudof.org Uğlan tabii değil mi? Tudof.org evet. tudof. ...şeklinde bir web adresi var... Hmm. E, oyunların derecelendirmesiyle ilgili ve hukuki düzenlemenle ilgili burada da çalışmalar olacak. Bu federasyon aynı zamanda e-spor e denilen bir kavramı ön plana çıkarıp belki de Türkiye'de e, ulusal turnuvalar, ligler daha sonra uluslararası oyun olimpiyatlarına kadar giden yolda Çok lisanslı e-sporcu yetiştirmek Çok gibi bir amaca da sahip. Aynı zamanda da oyun sektörünü düzenlemek, belki denetlemek, belki e, bir takım işte yenilikler getirmek üzere de kurulmuş bir federasyon. Çok ilginç, kutlarım. Evet. Bunun içinde olmak da önemli yani. Evet, teşekkür ederim. Oyunla ilgili güncel gelişmeler ve güncel sorunlar bu. Yani oyun gerçekten hayatımızın her alanına girmiş durumda... ...ve oyunla ilgili mutlaka bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Başka bir konu vardı. Bulut bilişimle ilgili bir konu. Evet. Bulut bilişimde gerçekten... Enteresan bir konu olarak bizim o bilişim hukukunun konuşulmayanları panelinde tartışıldı. Dünyada da zaten tam evet. oturmadı yerine değil mi? Evet. Yani, çok... yani eskiden beri zaten biz bütün bilgilerimizi işte uzak sunucularda tutuyorduk. Tabii yeni bir şey değil. Evet, evet yeni bir şey değil ama yeni olan şey şu. Eskiden bilgisayarlarımızda yerel olarak kurmuş olduğumuz işletim sistemi veya işte kelime işlem programı. ...yani ofis programı... Hı hı. ...veya çeşitli programlar vardı... ...ve bunları kullanıyorduk. Bilgisayetsiz zengin ederken... ...demek <gülüyor> istiyorsun. <gülüyor> bu programları senin. kullanıyorduk ama yine verileri... ...ham halde bir sunucuya atıyorduk. Yani yine verilerimiz bir yerlerdeydi. Şimdi bulut bilişim bundan farklı olarak... ...çok eski bir kavram olmasın ama... ...aslında hayatımıza kattığı en büyük yenilik... ...son 1-2 yıl içerisinde önemli olması sebebi şu... Yazılıma İ para vermiyoruz. Yazılıma para vermiyoruz. Yazılımı bilgisayarımıza kurmuyoruz. Yazılımlar zaten sunucularda kurulu biz web tabanlı olarak bu yazılımları kullanıp kelime işlem gerekirse işletim sistemi gerekirse ofis programı gerekirse başka programlar olarak direkt sadece bir internete bağlı bilgisayar ve bir web browser üzerinden bu yazılımları kullanabiliyor olmamız. Hı hı. Aynı zamanda bunun içerisinde bazı hizmetler de var. Yani sadece program olarak değil bir takım veri tabanı hizmetlerini de alabiliyoruz. Bunların hepsini toptan bir bulut bilişim hizmeti olarak görebiliriz. Bugün işletmeler firmalar artık muhasebe kayıtlarını bir sunucu maliyetine katlanarak iklimlendirme koşullarını sağlayarak onu sunucunun yıllık bakım maliyetleri ve işte onun yazılım ücretini karşılayarak bilgilerini tutmak zorunda değiller Artık aylık bir küçük kira bedeli gibi bir para ödeyerek bu bilgilerini online tutabiliyorlar Online tutmaların avantajı da şu Sahadaki her personel, her çalışan kendi mobil cihazları, tabletleri üzerinden de bu verilere anında en güncel haliyle ulaşma imkanına sahipler. Yani bulut bilişim eğitimde, ticarette veya birçok alanda çok fazla kolaylık sağladı. Yani i̇nternetin sağladığı en güzel kolaylıklardan bir tanesi. Hı hı. Şimdi bu kadar açıklamadan sonra bulut bilişimin de ne gibi sakıncaları olabiliyor? Neye dikkat etmek lazım hukuken gibi de sorular karşımıza çıkıyor. Geçen hafta programda bahsetmiştik AB Avrupa Birliği verilerinin Avrupa Birliği dışına çıkmasını istemiyor evet, demiştik. Evet. Bu istememesinin sebeplerinden biri de şu AB şirketlerinin ticari verilerinin ticari bilgilerinin veya AB'ye bağlı hükümet, hükümetlere bağlı kurumların bilgilerinin dışarı çıkmamasını istemesi sebebi buydu. Yani bu bulut bilişimde duran veriler kim bu veriye nasıl ulaşacak bu veri nerede tutulacak? ...bu verinin gizliliği, güvenliği, bütünlüğü sağlanıyor mu? Veya bu veriler bir anda yok oldu... ...kimden talep edeceğiz, kimden karşılayacağız? Bütün bunların hepsi önemli hukuki bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Evet, iyi bir sözleşme yapılmalı... ...sağlam bir firmayla çalışılmalı... E, ...mesleki sorumluluk sigortasına bakmalıyız... ...herhangi bir veri kaybında yedeklemenin olup olmadığını görmeliyiz... ...bütün bunlarda karşımıza bir pratik... Ama bulutta yedekleme olarak. olmaz... ...işin mantığına aykırı... ...demişti Mete Tevetoğlu. Evet yani ben orada cevap verme şansına... ...sahip olamadım hemen sıcağı sıcağına. Bulutta yedekleme olmaz... E, ...teknoloji... ...avukatı için çok da... ...uygun bir cümle değil. Her şeyin yediği olur. Bulutta da yedek olur. Hem de çok güzel yedek olur. CDN denilen... ...Contentleri ve Netört denilen dağıtık sistemler var. Bunlar veriyi parça parça bir yerlere atıyor. Her bir parçasını aldığınızda o verinin ne işe yaradığını veya ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Ancak bütün her taraftaki verileri bir araya getirirseniz veriler anlamlı hale gelebiliyor. Mete, evet selamlar buradan. Evet, onun da bir <gülüyor> yedeyi. söyleyememiş. Evet, onun da onun da bir yedeyi yapılabiliyor. Yani o konuda bir problem yok. Şimdi bu verilerin güvenliğinden hemen şey konusuna gelmek istiyorum. Mesela Türkiye'de bir e, red hack diye. Hı hı. Protest bir hacker grubu çıktı. Şu süt firmalarının web sitelerini hemen e, hack edenler değil mi? Evet. Hani çocukların zehirlenme yani olayından sütten sonra önce, bir hafta önce. Evet, sütten süt... önce neler neler ha, oldu İçişleri da. İçişleri Bakanlığı sitelerini işte e, Pol.tr uzantını. T -t yani birçok yere işte kes, geçici olarak kesinti uğrattılar veya siteleri hacklediler. Protest bir grup. Şu anlamda hukuken yapmış oldukları şey sistemleri engellediklerinden dolayı veya sistemleri geçici süre veya kalıcı olarak çalışamaz hale getirdikleri için aslında bilişim suçları anlamında yani bir, e, Türk ceza Kanunu'nda yapmış oldukları bir suç bu konuda bir tartışma yok. Ama işin bir de... Robin Hood gibi yapınca... Evet. İşin bir de protesto boyutu var. Biraz da onları belki sevimli kılan bir şey. Ee, yani... Kendilerine bir menfaat temin etmek veya işte kendilerini ön plana çıkarmak, bazı isimlerin ünlü yapmak gibi bir kaygısıları yok. Aksine bunları yaparak kamuoyunda bazı bilinmeyen şeylere dikkat çekmek, bu konulara ilgi çekmek gibi bir amaç taşıdıkları için de e bir yandan da e, topluluklarda hayranlık uyandırıyorlar. Şey demişlerdi geçen hafta, e, her canlı zalim bir gün git tadacaktır. <gülüyor> her fani gibi yani e, RETEK'i şimdi şu an e, böyle uzaktan sempatiyle izleyebiliyoruz umarız ileride zarar verecek bir boyutta veya işte sistemde e, bir daha onarılamayacak şekilde zarar verici bir boyuta e, getiren bir takım çalışmalar yapmazlar ama ilgi çekmek dikkat çekmek anlamında gayet güzel bir e, çalışma yürütüyorlar Buradan da radyodan da suçu ve suçluyu övmek gibi olmasın. Evet yapmış oldukları da eğer fail bulunabilirse bir suç. Bunu da buradan söylemek isterim. <gülüyor> Kapatıyoruz artık. Son bir dakikanın içindeyiz. Ee, gene bilişim hukukunun konuşulmayanları paneline dönecek olursak. Bu iki bölümlü panelde süzülüp aklımızda kalan neydi? Onu sizden alalım ve programı bitirelim. Aslında oradan aklımızda kalan bir şey yoktu hani <gülüyor> gerçekten o kadar çok konuya değinildi ki o kadar çok şey anlatıldı ki akılda kalan şuydu eyvah çok işimiz var yani biz şimdi oturup bir şeyler yapmaya başlasak 3 senede ancak bitiririz şeklinde bir şey aklımda kaldı benim açıkçası. Eh fena bir özet olmadı bu benim de aklımda kalan <gülüyor> benzer bir şeydi. <gülüyor> Ee, dileyelim Baramızın Bilişim Hukuku Merkezi e, bol bol vakit bulsun ve bu gibi etkinlikleri çoğaltsın. Peki Sayın Gökhan Ahi'ye teşekkür ediyoruz. Bilgi Çağ'ın hukuku burada bugün sona eriyor. Teknik Masada arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte iyi bir hafta sonu şimdiden sevgili dinleyenler.